Yolda Kalanlar Da Var Yaşama Zevkiyle Başı Dönmüş Ve Ruhu Delik Deşik Olmuş Kem Talihlilerimize Zannediyordum Ki Gün Yüzüne Çıkan Her Tomurcuk Bir Çiçek Olacak Ve Bu Çiçeklerin Bütünü De Yapraklarında Gamze Çakan Jalelerle Sonsuzluğa Kadar Sürüp Gidecek Zannediyordum Ki Yamaçlarımızı Kaneviçe Gibi Saran Goncalar hep diri kalacak, Ovalarımızı alan başaklar, Hep hayat soluklayacak, Selvilerimiz ince ince salınacak, Ve derelerimiz gürül gürül akacak. Zannediyordum ki, Upuzun bir kıştan sonra sürgün eden filizler, Büyük muzdariplerin diriltici solukları altında, örümsüz zeğerecek, Ve daima taze, Daima canlı kalacak. Zannediyordum ki, Aylar, güneşler ufkumda birbirini takip edip duracak ve yurdumun seması hiç mi hiç hüsuf ve küsuf yani ay ve güneş tutulması görmeyecek. Zannediyordum ki yıllarca bahar bekleyen neslim karlara cemre düştüğü bu günlerde gidip yeniden ölüm uykusuna yatmayacak. Hızır'la buluştuktan sonra ağba hayat içmeden geriye dönmeyecek. Zannediyordum ki şimdiye kadar bin defa hipnoz edilen insanımız bir daha aynı oyuna gelmeyecek ve aynı hokkabazların iradesine teslim olmayacak. Zannediyordum ki dirilen her ferdimiz bundan böyle genç ve zinde kalacak, bel ağrıları, baş dönmeleri onun semtine sokulamayacak. Burcu burcu diriliş kokacak onun yaşadığı iklim ve bucaklar unutulacak tabutlukların yolları ve çatır çatır çatlayacak deneşir tahtaları ve buhurdanlar misk ve kafura hasret kalacak. Zannediyordum ki her an ölüm tehditleri altında havari gibi yola çıkan bu hasbiyler topluluğu Hazretin Mesih'e çarmı hazırlayanlara asla iltihak etmeyecek. Servetler, şöhretler, makamlar, mansıplar onlara yol ve yön değiştirtmeyecek. Pes şeyler gönüllerine girip bakışlarını bulandıramayacak. Onlar hep aynı şeyleri düşünecek, aynı şeylerin türküsünü söyleyecek ve aynı hayatı en ritmik şekilde yaşamaya gayret gösterecekler. Zannediyordum ki, mazlumun ahını dindirmek, zalimin soluklarını kesmek ve ilhat ateşini söndürmek için Yaradana ahd ü peymanda bulunan bu kutsiler gizli açık asla zalime yahşi çekmeyecek, şahsi rahat ve suri saadeti için geçmişini küçümsemeyecek ve mazisinden kopmayacak. Zannediyordum ki ruh kökümüzü olan alakamız gün be gün pekişecek, yüce düşüncelerimizden hiçbiri ebediyetlere terk edilmeyecek, davranışlarımız asla değişmeyecek ve hayatımız Şahikalardan kopup gelen düpturu ırmakların akıp akıp denizlere dökülmesi gibi hep milli ruh ummanı içine dökülecek ve kendi kendini yenilemeye hazırlayacak. Ayrı ayrı akan çaylar birbirine yanaşacak, cetveller sonsuzluğa açılan yollarda bir araya gelecek ve alayimiz sema yani gök kuşağı gibi bir sürü renk omuz omuza bulutların ötesine doğru kavisler çizecek. Ve hele sanıyordum ki bu ses söz ve renk cümbüşüne başkaları da koşup gelecek ve bizlerle bütünleşecek. Zannediyordum ki yaşama zevki, hayat kaygısı ve tenperverlik bu yüce topluluktan fersah fersah uzak kalacak ve asla onların atmosferine girme imkanını bulamayacak. Onlar. Sonuna kadar süt gibi duru, su gibi berrak ve toprak gibi mütevazı kalacaklar. Kendilerinden öncekileri yiyip bitiren lüks, israf, deptebe ve ihtişam onların evlerinden içeri giremeyecek ve onlara hükmedemeyecek. Zannediyordum ki insanımız gönül verdiği zatın dostluğuyla yetinecek, onun hoşnutluğuna koşacak ve başkalarına şirin görünme hevesine kapılmayacak. Allah bez baki heves. Yani Allah yeter, kalanı heves deyip yoluna revan olacak. Zannediyorlar ki şekil ve düşünce değiştirmekle ebedi hasımlarına karşı şirin görünecekler. Bilmiyorlar ki böyle yapmakla ruhlarını ipotek ediyor ve kalplerini de söndürüyorlar. Zannediyorlar ki tavanlarındaki boya, zeminlerindeki cila masalarındaki ibrişim ve yataklarındaki atlaslarla beyan ve düşüncelerine ağırlık kazandıracak ve öbür kıyıdakilere sempatik görünecekler. Bilmiyorlar ki bu halleriyle düşmanları karşısında daha çok maskara oluyorlar. Zannediyorlar ki davranışlarındaki oynaklık, düşüncelerindeki renksizlik ve hayatlarındaki fantazilerle başkalarının gönlüne girecek ve onları kendi düşünce çizgilerine çekecekler. Bilmiyorlar ki bu hareketleriyle farkına varmadan onlara iltihak ediyor ve onların fikir atmosferleri içinde eriyip gidiyorlar. Toprağın sızıntıya, tohumun rüşeyme, balığın mercana ve yılanın zehre gebe olduğu bir bahar daha idrak ediyoruz. Bakalım kimler bahardan yana, Kimler de kıştan yara çıkacak? Kimler kerepil kovalayacak? Kimler mercan avlamak için en derin noktaları kollayacak? Kimler bir muhalif rüzgarla harman gibi savrulan mala mülke marur olacak ve kimler hem kendini hem de dünyaları aşarak sonsuzluğa erecek? Kimler dünyanın değiştiriciliği karşısında bal mumu gibi eriyecek? Ve kimler bu devvarugadların dönüşünü değiştirecek? Haydi, gün ola, devran ola.